Kıymetli izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Bir Söz Hakkı programı yine başlıyor efendim. Bugünkü stüdyo konuğumuz her zamanki gibi bizi yetiştiren efendimizdir. Sizden gelen soruları, sorunları inşallah kendisine yöneteceğiz. Buradan küçük, büyük annemiz, annelerimiz, babalarımız, yaşlarımız, kardeşlerimiz, öğrenci kardeşlerimize buradan selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd, övme ve övülme, alemlerin Rabbi olan Allah içindir, Allah'a aittir. Sözün başında, sözün sonunda hamde layık olan Allah'tır. Övülmeye layık olan, övme hakkı olan Allah'tır. Kim Allah'a göre güzel yaptıysa, övgüye layık olan O'dur. Selatü selam, Allah'ın Nebisi'nin, Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in, ehlibeytinin Beyti'nin ve Eshabı'nın üzerine olsun. O'na tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim söz hakkı başlıyor. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Hamdolsun, Allah razı olsun. Siz iyisiniz? Hamdolsun biz deyiz inşallah. Efendim geçen haftadan, hafta içi daha doğrusu gelen sorular vardır. Evet. Bunlardan inşallah başlarız. İnşallah. Efendim bir izleyicimiz sormuş. Allah alemler Rabbidir. Ne demektir? Evet. Ağzı belli <gülüyor> Allah Bismillahirrahmanirrahim. ya ve Ve ila Ve ila Allah alimlerin rabbidir Alhamdulillahi Rabbi <Gülüyor> alaamin. Alimler demek? bir cinsin bütününü temsil eder. Yani insan alemi, cin alemi, melekut alemi gibi ya da cansız varlıklar alemi dediğimiz cemadat alemi ya da bitki alemi gibi. <gülüyor> Allah'ın her birinin üzerinde her bir Alemin üzerinde bir muradi vardır, bir e, yaratılış e, gayesi vardır. Hak ile yaratması vardır yani. İnsan üzerindeki e, muradı, kulunun, insanın kendisine abdolmasıdır. E, abdolmayı zaten anlatmaya çalışıyoruz. olmak Allah'ı sevmek demektir. Onu kazanmak için, rızasını, dostluğunu, cemalini, sevgisini kazanmak için peşinden koşmaktır. Severek peşinden koşmaktır. Onu istemektir. Alemler deyince her birini ayrı ayrı anlamak gerekiyor. Allah alemlerin Rabbidir deyince hangi aleme, hangi varlığa bakarsak bakalım Allah ile bakmamız gerekir. Allah ile onu anlamaya çalışmamız gerekir. Yani Allah onu nereye koymuşsa, neyi anlamamızı istiyorsa bize düşen onu anlamaktır. Onu anlayınca onunla beraber alemlerin Rabbinin tecellisini, muradını anlamış oluruz. Ona aynı zamanda hakkını da teslim etmiş oluruz. Eğer Allah ile bakmazsak, sanki Allah'tan bağımsız bir varlıkmış gibi bakarsak, öyle görmeye, öyle anlamaya çalışırsak Allah'ın muradını anlayamayız. Onu Allah adına okumuş olmuyoruz. Allah adına okuyabilmek için acaba bu varlığın, bu alemin üzerindeki Allah'ın muradı nedir diye bakıp anlamaya çalışmak gerekiyor ki Allah adına okumuş olalım, okuyabilelim. Allah okumamızı istiyor bütün alemleri. Eğer Allah'ın onu koyduğu yerden görmezsek, ona başka bir mana yüklersek, ona zulmetmiş oluruz. Dolayısıyla kendimize de zulmetmiş oluruz. O alem hakkında cahil kalmış oluruz. Allah ile bakmadığımızdan dolayı. Onu tanımamış, anlamamış oluruz. Onun bize olan yakınlığını da anlamamış oluruz. Bizim için yaratılmış olduğunu, bizim hizmetine, hizmetimize yani insanın hizmetine verildiğini de anlamamış oluruz. Allah adına okumayınca, onun alemleri, onun alemlerin Rabbini nasıl hamd ile tesbih ettiğini de anlamamış oluruz. Oysaki bütün varlık Allah'ın ayetleridir. Mesela Allah yer için, gök için ayetler buyuruyor. Dağlar için ayetler buyuruyor. Suyun üzerinde yürüyen gemiler için, bunda Allah'ın ayetleri vardır buyuruyor. İnsan için Allah'ın ayetleridir. Bütün varlık için ayet diyor. Gün için, gece için, ay için, yıldızlar için, güneş için hepsi için ne diyor? Allah'ın ayetleri. Düşünen bir kavim için bunda ayetler var diyor. Yani Allah'ı gösteren Allah'ın tecellisini gösteren, kudretini gösteren ayetler vardır buyuruyor. O ayetleri okumamızı istiyor. <gülüyor> Allah'ı alemlerin Rabbi olarak kabul edebilmek için bütün alemleri, bütün varlığı ayet olarak okumamız gerekir ki alemlerin Rabbini kabul etmiş olalım. Yoksa Allah alemlerin Rabbidir deyince kabul etmiş olmuyoruz. Kabul bu değildir. Onu bilmiş oluyoruz. Kabul edip iman edince ne oluyor? Allah adına okuyup Allah adına sevmiş oluyoruz alemlerin Rabbi'dir deyince, alemlerin Rabbi sevilmeye layıktır, hamd edilmeye layıktır. Elhamdülillahirrabbilalemin diyebilmek için sevmek gerekiyor, okumak gerekiyor. Bütün alemlerin Rabbi'dir deyince, bütün varlığı ayet olarak okumak demektir, okuyup sevmek demektir. Hepsinin Rabbine hamd ile tesbih ettiğini, Rabbine itaat ettiğini, Rabbine teslim olduğunu kabul edip öyle muamele etmek demektir. Önce evet. kıymetli izleyicilerimize bir kısa bir hatırlatmada bulunalım. Ekrana gelen internet adreslerimizden soru ve sorunlarınızı gönderebilirsiniz. İnşallah burada soracağız. Bekliyoruz inşallah. <gülüyor> Efendim Mehmet Salih Dala sormuş. Biz hiçbir şey değilken, bizi sevip yaratan, bizi bizden iyi bilen Allah'a karşı nasıl bir dua halinde olabiliriz? Ondan isteyebileceğimiz en güzel şey nedir diye sormuşlar efendim. Evet. Nasıl dua edebiliriz? Bütün varlık dua halindedir, hamd halindedir, tesbih halindedir. Allah'ın insandan istediği kendi iradesiyle Rabbinden istemesidir, duada, tesbihde, hamde olmasıdır. Bunun için Resulullah Efendimiz'e baktığımızda her halükarda bir duası vardır. Her halde bir duadadır. Bizim de o şekilde ona tabi olmamız gerekir. Her halükarda bir dua halinde olmamız gerekir. Dua, ibadetin özüdür, İbadetin iligidir, beynidir. Buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dua, kulluk demektir. Kul olmak demektir. Nasıl bir duada olmalı? bulmamız gerekir. Allah duayı öğretiyor. İlk indirdiği Fatiha Suresi'nde Kur'an'ın özü özeti olan Fatiha Suresi'nde belirtiyor. Eğer sen Allah'a avd olmak istiyorsan, İyyake ve Yalnız sana avd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. diyorsan istemen gereken nedir? Ehdine sıratel müstakîm. Ya Rabbi bizi sırat-ı hidayet et. Sırat-ıllezîne en'amte aleyhim. O sirat-i müstakim ki o yolda, o sirat-i müstakimde o senin kulların nimetini kazanmışlar. Kimdir onlar? Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler buyurdu başka bir ayet-i kerimede. Allah'ın nimet verdiği kullar. Duamız sirat-i müstakimi istemektir. Sirat-i müstakimde olabilmek için de nebilerin, sıddıkların, şehitlerin yolunda Onlarla beraber olmak gerekiyor. Mutlaka Allah bu imkanı her huğruna tanır. Biz Resul göndermediğimiz kavme azap etmeyiz buyurdu. Her kavmin bir hidayetçisi vardır buyurdu. Ehdine Sırat-ı derken Bizi Sırat-ı hidayet et diyoruz, ilet demiyoruz, hidayet et. Hidayetin olabilmesi için o Sırat-ı Müstakîm'de hidayetçiyle beraber olmak gerekiyor. Allah'ın hidayet ettiği kullarıyla beraber olmak gerekiyor. Beraber olursa, sirat-ı müstakime hidayet olmuş olur. Yoksa beni ilet, tek başına e, oraya iletilmez. Allah'ın bir adeti vardır, bir sünnetullah vardır yani. Hep beraber, hepiniz Allah'ın ipine sıkı sarılın derken, hidayetçinin Allah'ın ipine sarılmış olması gerekir. Onunla beraber olanlar da, onunla beraber Allah'ın ipine, yani Allah'ın vahyine, Kur'an'a, kitabına sarılması gerekir. Dolayısıyla Resulüne sarılması gerekir. hidayetçiyle ile beraber. Evet, yapacağımız dua budur. Bütün nimetler sırat-ı müstakim üzere olanlar içindir. Hem dünyada hem ahirette saadette olanlar sırat-ı müstakim üzere olanlardır. Hidayetçi ile beraber olanlardır. Allah'ın nimet verdiği kullarıyla, gönül itibariyle, nebileriyle, peygamberleriyle, sıddıklarla, sadakatini ispatlamış olanlarla, şehitlerde, hayatını imanına şahit kılmış olanlarla beraber olmaktır. Salihlerle nefsini ıslah etmiş, temizlemiş, Allah'a kul olmuş olanlarla beraber olursak, Sırat-ı olmuş oluruz. Hidayette olmuş oluruz. Allah'ın nimet verdiği kullarıyla beraber olmuş oluruz. Bütün nimetler Siret-i müstakimde olanlar içindir. Onun dışında ne bir nimet vardır? Siret-i müstakimde olanlar da bütün nimetleri kazanabilir, kazanma imkanları vardır. Bütün nimetler Siret-i müstakimde olanlar içindir. Onun için duayı yaparken ilk yapmamız gereken şey ben senin abdünüm. Seni istiyorum, senin rızanı istiyorum, senin sevgini, yakınlığını istiyorum. Bununla beraber bunu kazanabilmek için beni sirat ve hidayet et. Beni kendisine nimet verdiğin kullarla beraber et deyip dua etmek gerekiyor. Bu duanın dil ile yapılması yetmiyor. Bunun için kulun bir çabasının, bir gayretinin de olması gerekir. Onlarla beraber olabilmek için arayıp bulması gerekir onları. Onlar nasıl Allah'a kul cool olmuşsa, nasıl kazanmışlarsa bizim de onlar gibi kazanmaya çalışmamız lazım ki e, duamız, dua olsun, söylediğimizi, fiilimiz tasdik etmiş olsun. Yoksa Allah katında e, sıddıklardan değil, e, yalan söyleyenlerden olmuş oluruz ki sadece söylediğimiz lafta kalır. Allah katında da eee olmuş olmuyoruz. Kendi kendimizi kandırmış oluyoruz. İşi laftan ibaret zannetmiş oluyoruz. Evet. Efendim Salih Surçer Elazığ'dan göndermiş. Bana zaman zaman tecelli geliyor. Bunun <gülüyor> haktan ya da batıldan geldiğini nasıl anlayabilirim? Her kul mutlaka Allah yolunda yürürken tecelliye, mazhar olabilir. Bütün kullar için bu böyledir. Neden Allah tecellisine böyle mazhar ediyor? Tecelliler çok farklı farklıdır. Eğer bir ustad yolculuğu başlamışsa, seyri Allah'a ise, gönül yolculuğu yapıyorsa, bu yolculuk esasında Allah'ın tecellisi olur. Bunu ayırt edebilmesi için mutlaka onun mürşidine sorması gerekir. Eğer mürşidi yoksa içinden çıkamaz. Hak'tan mı gelmiş, yoksa şeytandan mı geliyor, bunu anlayamaz. Bunu ayırt edemez. Mürşidine sorması gerekir. Eğer mürşidi de bunu bilmiyorsa kendine bir mürşid araması gerekir ki o mürşid değil demektir. O sadece işi lafla yapıyor demektir. Onun için bir mürşidi kamere tabi olurken neden dolayı tabi olduğunu ne istediğini bilmesi gerekir. Neyi istemesi lazım? Allah'a vasıl olmayı. Sorması gerekir. Eğer kendisi Allah'a vasıl olmuş, eğer Allah'a taşıyabiliyorsa, Allah'a vasıl edebiliyorsa ona tabi olmalıdır. Yok kendisi bu yolu gitmemişse, Allah'a vasıl olmamışsa Vusat'ı nereden bilecek? Tecelliyi nereden bilecek? Bilemez. Dolayısıyla onu taşıyamaz, ona yardım edemez. Ee, cevap da veremez tabii. Dolayısıyla bu e, yolculuğun olabilmesi için, yolda kalmamak için, e, şeytanın da tuzağına düşmemek için ne gerekiyor orada? Mutlaka bir müşid-i hamil gerekir. Efendim bizleyiş izleyicimiz SMS yoluyla göndermiş. Ruhu açığa çıkartma ve nefsi küçültme olarak İslam maneviyat tarihindeki iki ana usulden başka bir usul ve yöntem insanın yüceliğine kavuşması için yok mudur? Evet. E, sadece iki ana yöntem demek doğru değildir. Aslında yöntem bir tanedir. İster Muhabbetullah yoluyla yetiştirsin. İster Havfullah yoluyla yetiştirmiş olsun. İkisi aynı şeydir. Biri Allah'ı sever. Sevgi daha öndedir. Muhabbet daha öndedir. Öteki haşyet duyuyor. Haşyet duyan da muhabbetinden dolayı du duyuyor. Sevdiğini kaybetmemek için o haşyeti duyuyor. Dolayısıyla ikisi aynıdır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselama baktığımızda bu dengededir. Muhabbetullah da Haşet de dengededir. Sahabeyi de öyle yetiştirmiştir. Bunu tek taraftan anlamak doğru değildir. Yol bir tanedir. iki değildir. Sadece biri biraz daha önde gibi görünse de aslında yol birdir. Muhabbetullah ve hafullah. haşet yolu. Dengede olması gerekir. Eğer bu denge olmazsa sadece bir tanesini eğer öne alırsak bu durumda e, sorun yaşarız, sıkıntı yaşarız. Mesela muhabbeti aşırı olan biri e, biraz daha e, pervasız davranabilir, konuşabilir. E, yanlış yaparken o muhabbetinden dolayı onu kendi kendisinden perdeleyebilir. Eğer sadece havfullah biraz ağır, fazla ağır basarsa ne olur? Biraz e, daha fazla umutsuzluk olur, endişe olur nefsinden dolayı. O da doğru değildi. Tam dengede olması gerekir. Yani e, Muhabbetullah ve Havfullah'ın tam ortasında durması gerekir. Her ikisini birden görmesi gerekir ki e, o seyir e, gerektiği gibi e, düzgün ve hızlı olmuş olsun. Yoksa sürekli bir tarafa yan yatar. E, yan yatmamak için, seyrin düzgün olabilmesi için, hızlı olabilmesi için İkisinin dengede olması gerekir. Yol birdir. O da Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle gittiği yoldur. Sirat-ı Müstakim yoludur zaten. Onun için yolu iki değil, bir olarak anlamak gerekir. Her ne kadar e, tasavvuf yolunda böyle e, tarikatın öncüleri e, ikiye ayırmış olsa da aslında bir tanedir. Muhabbet duyanda da haşyet vardır, haşyet duyanda da muhabbet vardır ama önemli olan dengede olmasıdır. Dengede olursa en kamil manada e, vuslata erer. Yolculuğunu tamamlar. E, böyle anlamak gerekiyor. Efendim Mehmet Salih dala sormuş. Selamünaleyküm Nasıl ihlas sahibi bir kul olabiliriz? diye sormuşlar efendim. İhlas <gülüyor> ihlasın kaynağı imandır. Samimiyet. Allah'a karşı samimiyet. Kulun İmanı ne kadar kamilse, muhabbeti ne kadar şiddetliyse, o kadar samimi olur. O kadar ihlaslı olur yani. İhlas eşittir iman. İman eşittir ihlas. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Eğer ihlas yoksa, samiyet yoksa, imanda bir zafiyet var. Allah'ı sevmede bir zafiyet var. Allah'ı tanımada, andamada, bilmede bir zafiyet var. Eğer Marifeti tam olursa Rabbini kendisini Allah'ın kendisini tanıttığı gibi anlarsa, tanırsa imani de tam olur. Dolayısıyla ihlası da tam olur. Yoksa <gülüyor> Allah'ı bilmeden tanımadan yarım yamalak bir imanla ihlas olmaz, samiyet olmaz. Eğer bir yerde ihlas eksikliği varsa, sorun varsa ihlasta imanda bir sorun var, bir eksiklik var. İmana bakılması gerekir. Acaba yeteri kadar Rabbimizi tanıyor muyuz? Anladık mı? Anladığımız, anladığımız kadarıyla yani Allah'ın kendisini tanıttığı kadarıyla iman ettik mi? Ona bakmamız gerekir. Bakarsak burayı anlarız inşallah. Efendim Azat Kaya sormuş. Merhaba ben Azat Kaya. Hocam sigara içmek haram mıdır? ve Veya öbür dünyada günahı ne kadardır? Evet. <gülüyor> neyin haram olduğunu Allah belirler. Kul buna yetkili değildir. Buna Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da dahildir. Haram koyma yetkisi yoktur ama yasaklama yetkisi vardır Resulullah Efendimizin. Zararlı bir şeyi veya herhangi duruma göre herhangi bir şeyi yasaklayabilir. Ama bu haramdır demez, diyemez. Çünkü haram e, kuralını bir tek Allah koyuyor. Mesela e, yasakladığında sahabe ne diyor? Nehye nebi. Nebi nehyetti. Allah'ın peygamberi bunu nehyetti. E, yoksa e, Allah'ın nebisi bunu haram kıldı değil. Nehyetmek başka bir şeydir. Haram kılmak başka bir şeydir. Haram kılma yetkisi bir tek Allah'a aittir. Evet Allah'ın e, peygamberi nehyedebilir. Ya da o nehiyetliğini sonra serbest bırakabilir. Onun için e, sigara da haram diyemiyoruz ama e, zararlı diyebiliyoruz. Zararlı demek başka bir şey, haram demek başka bir şeydir. Evet. Efendim Şiar Adıyaman sormuş, e, kibir nedir? İnsan kibirli olduğunu nasıl anlar? Evet, kibir. Kibir, kebir, Allah'ın kebir ismi vardır, büyük, gerçek manadaki büyük. Kul ise gerçek manada aciz olandır, bütünüyle Allah'a muhtaç olandır. Onun için ne diyoruz? Cehenneme giden mutlaka kibrinden dolayı gitmiştir. Kibirlendiği için gitmiştir. Kime karşı? Allah'a karşı. Kula karşı değil, Allah'a karşı kibirlenmiştir. Nasıl kibirleniyor? İblisin kibirlendiği gibi. Allah iblis için kibirlendi dedi. Kibirlendi, secde etmedi. Kibirlendi, kibrinde direndi dedi. Kibrinde ısrar etti. Önce kibirleniyor, aslında kibirlendiği gibi sonra anlıyor. Anladığında tövbe ederse ne olur? Allah mağfiret eder. Ama kibrinde direnirse, İblis kibrinde direndi buyurdu. Direnince imanını kaybediyor. Allah'a karşı kibirlenmiş olur çünkü. İblis Allah'a secde ediyordu zaten. Adem'e secde ettiğince secde etmedi. Allah'ın emrine karşı kibirlendi. Allah bir şey söylüyor. Öteki İblis ne diyor? Hayır ben biliyorum diyor. Bu doğru değil. Asıl benim bildiğim doğrudur. O secdeye layık değil diyor. ''Ben çamurdan yarattığına secde eder miyim?'' dedi. ''Nasıl secde edeyim? Beni ateşten, onu çamurdan yaratmışsın. Ben ondan daha hayırlıyım.'' dedi. Allah'ın emrine karşı, yani Allah'ın vahyine karşı kibirlendi. Eğer biri Allah'ın vahyine, ayetlerine karşı kibirleniyorsa, iblisin konumuna, iblisin durumuna düşmüştür. Yani, evet Allah böyle söylemiş ama, dediyse kibirlendi. Bence böyle olması gerekir. Ya da böyle olmasa da olur. Allah böyle buyurmuş ama bu zamanda bunu yapmak zordur. Dediyse kibirlendi. Kibirlenmemek için ne yapması gerekiyor? Kayıtsız, şartsız ne demesi lazım? İşittik ve itaat ettik. Allah'ın ayetlerine karşı Allah müminleri tarif ederken onlar Allah'ın ayetlerini dinlediklerinde işittik ve itaat ettik derler. İşittik ve anladık değil. İşittik ve öğrendik değil. İşittin, anladın. Bu yetmiyor. İşittik ve itaat ettik demen lazım. Yani işittik ve gereğini yapacağız. Gereğini yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Allah her neyi söylemişse, bana düşen itaat etmektir Rabbime demektir. İşittik ve itaat etmedik. İşittik ve anladık dediyse, ama gereğini yapmaya çalışmadıysa, onun gereğini yapma derdi olmadıysa, Allah'ın ayetlerine karşı kibirlendi. Allah'a karşı kibirlendi. Allah'ın ayetlerine karşı kibirlenmek Allah'a karşı kibirlenmektir. Eğer Allah'ın ayetlerini anlamak için bir çaba gayret sarf etmediyse Allah'ın ayetlerini öğrenme derdi yoktu, olmadıysa. Bu bunu öğrenmek gerekmiyor. Ben zaten biliyorum. Zaten öğrenmişim yeteri kadar deyip Allah'ın ayetlerini öğrenmeye, okumaya, dinlemeye, öğrenmeye çalışmıyor. İşittik ve itaat et, ettik, ediyoruz demek için anlamaya çalışmıyorsa, aynı şekilde ötekinden, dinleyenden daha beter bir şekilde e, Allah'ın ayetlerine karşı kibirlendi. Çünkü ciddiye almadı, büyüklendi. Bu benim için gerekmiyor, gereksizdir dedi. Eğer bir sorunumuz varsa, İslam aleminin, Müslümanların bir sorunu varsa buradan kaynaklanıyor. İşittik ve itaat ettik demediklerinden dolayı. Ya da öğrenmek için, anlamak için çaba gayret sarf etmeyip onu ciddiye almadıklarından dolayıdır. Yani kitabımız bir olmadığından dolayı böyle sorun, böyle sıkıntı yaşıyoruz. Kibir önce Allah'a karşı yapılmış oldu. Allah'a karşı böyle kibirlenince ne olur? Bu sefer insanlara karşı da kibirlenir. E, mahlukata karşı kibirlenir. Aklıyla, ilmiyle veya başka bir e, şeyle, mevkisiyle, makamıyla e, bakarsın ki kibirlenmeye başladı. Asıl kibrin kaynağı Allah'a karşı kibirlendiğinden dolayıydı. iyiydi. Eğer Allah'a karşı kibirlenmeseydi, bütün nimetlerin kendisine Allah'tan olduğunu kabul etseydi, hiçbir varlığa karşı kibirlenemezdi, gönlünde kibir kalmazdı. Neden? Çünkü asyiyetini anlardı. Aslında Allah'ın kendisine öğrettiğinden başka hiçbir şey bilmediğini anlar ve buna iman ederdi. Sorun, iman sorunudur. Allah'a iman etmediğinden dolayı, Rabbini ciddiye almadığından dolayı, Allah'ın ayetlerine iman etmediğinden dolayı, Allah'ın ayetlerine karşı kibirlendiğinden dolayı kibir gönlünde kalmış. İnsanlara karşı kibirlenme demek o sorunu çözmez. Kibir sorunu çözmez yani. Ne olması gerekir? Oranın temizlenmesi gerekir. Onun gönlündeki Allah'a karşı olan şirkinin, küfrünün, nifakının temizlenmesi gerekir ki oraya iman nuru tecelli etsin. İman nuru tecelli edince onda kibir olmaz. Allah'a karşı kibir olmayınca mahlukata karşı kibir olmaz. Yoksa ben kibirlenmeyeyim diye kendimizi zorlamaya çalışırsak ondan kurtulamayız. Birinden kurtulurken başka bir kibre düşmüş oluruz. Gene bir daha kendimizi beğenmiş oluruz. Ben kibirlenmiyorum deyip kendimizi beğenmiş oluruz. <gülüyor> Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Bir kul namaz kılarken önce şeytan onu namazdan alıkoymaya çalışır. Abdest aldırmaz. Abdest aldırmaz. Biraz sonra kılarsın der, daha vakit var der, onu oyalar. En sonunda o kul, abdest alıp namaza durduğunda, bu sefer namazda türlü türlü vesileler vermeye çalışır. Namazın sonuna kadar bunu böyle yapar. Hiçbirinde muvaffak olmasa, beceremese, kulü namazdan alıkoymasa, mirajdan alıkoyamasa, en sonunda söyleyecek söz nedir ona? Son eee darbeyi vurmaya çalışır. Ne kadar güzel bir namaz kıldın. Şeytana vesvese şeytana şeytanın verdiği vesveseye taviz vermedin. Dolayısıyla senin gibi namaz kılan var mıdır? der. Onu orada kibirlendirmeye çalışır. Eğer o da bunu böyle düşünürse kibre düştü, namazı yine boşa gitti. Kibir eğer kul Allah'ı severse, o ibadetin de Allah'ın ikrami olduğunu anlar, Allah onu huzura kabul etti. Allah ona ikramda bulundu. Hiçbir şekilde kibir onun gönlüne yaklaşmaz. Yoksa o tuzağa düşer bu sefer. Ne kadar güzel yaptın tuzağına düşer, gene kaybeder. Onun için kibri kökünden, gönülden söküp atmak gerekiyor neyle imanla. Mümin kibirli olmaz. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez buyurdu Resulullah Efendimiz. Neden cennete girmiyor? O zaman bu çok büyük bir şey olması gerekir. Zerre kadar kibir eğer onun cennete sokmuyorsa Allah'a karşı kibirlenmiştir. Bu bir iman meselesi demektir. İmani olanın kibri olmaz. İmanı olmayan da kibirden kurtulamaz. Gönül bütünüyle Allah'a ait olmadıkça, bütünüyle Rabbine kul, abd olmadıkça o kibirden kurtulamaz. Ama iman edip kul olunca, abd olunca o gönülde de kibirden eser olmaz. Şeytan oraya yaklaşamaz, oraya dokunamaz. Yanlış yaptırabilir ama kibirlendiremez. Gücü buna yetmez. O gönül, o kiri tutmaz. O pasi tutmaz. İstediği kadar şeytan oraya vesvese versin. insanlar oraya söz söylesin, bağırsın, çağırsın. Oraya en ufak bir şekilde o kir yapışmaz. O kiri tut, kibir kirini tutmaz bir kere. Çünkü olduğunu biliyor. Rabbinin kibriyasını biliyor. Namaza dururken ilk söylediği şey neydi? Allahu Ekber. Değil mi öyle? Büyük olan bir tek Allah'tır. Büyüklük bir tek Allah'a maksustur. Ekber olan, büyük olan bir tek Allah'tır. Hiç kul <gülüyor> bunu söyleyince bir de ayrıca kendisine büyüklük verebilir mi? Veremez. Zaten Allahu Ekber demediyse namaza da durmadı. Başlamadı ki namazda olmuş olsun. Başlayabilmek için önce bir Allahu Ekber demesi lazım. Efendim bir soru daha soralım. İzniniz olursa bir kısa bir ara verelim. Tabii, buyurun. Efendim Selim Kaplan göndermiş. Aleyküm Hocam. Peygamber şehri neresidir diye sormuş efendim. Peygamber şehri mi, peygamberler şehri mi? Peygamber şehri. Peygamber şehri, evet. Peygamber şehri elbette ki Resulullah Efendimiz'in doğduğu ve büyüdüğü yerdir. Mekke'de doğmuştur, bununla beraber Medine'de vefat etmiştir. Ee, Mekke demek daha doğrudur ama e, Medine'de onunla şereflenmiş, şeref bulmuştur. Peygamberden gaye Allah'ın vahiyidir. Allah peygambere vahiy vermeden, vahyini indirmeden o peygamber oluyor mu? Olmuyor. Bu durumda peygamber şerefini vahiden alır. Bununla beraber ona iman edenler de Şerefini kimden alıyor? Yine vahiyden alıyor. Peygamberin vasıtasıyla e, vahiyden alıyor şerefini. Allah nereye vahiyini indirmişse, vahiyle orayı şereflendirmişse, orası vahiy diyari. Dolayısıyla peygamberler diyaridir. Bu sadece Mekke için, Medine için e, geçerli değildir. Aynı şekilde Kudüs için de geçerlidir. Mesela Allah ve tini ve zeytum ve ve Hazer Beledir Emin deyip sıraladı böyle e, vahiy indiği İncir e, dağına, Zeytin Dağı'na, e, Turi Sinan'a, Hz. Musa'ya e, vahiy ettiği Turi Sinaya, Emin Bel'de, Emin Bel'de, hem Mekke hem Medine için geçerlidir. E, yemin olsun dedi. Demek ki buraların hepsi de e, peygamber beldesidir. Peygamber şehridir. Peygamberler şehridir. Resulullah Efendimiz e söylenince, evet önce Mekke sonra Medine'de bununla şerefini bulmuştur. Teşekkürler efendim. Teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.